Merhaba değerli dinleyenler. Erkan'la çok canlı başladı ve sevgili Murat Güye Bakan geldi şu an stüdyomuzda. Hoş geldin Murat'cığım. Eyvallah hakkını helal et biraz trafikle alakalı. Evet gerçekten vardı. Ben Nerede? erken gelmeni istiyordum ki biraz şöyle muhabbet edelim. İki buçuk yıldır da görüşmüyoruz. Özledim. Onun için hakkını... Biraz sohbetin belini kıralım dedim ama <gülüyor> hakkını helal et. bir de gelirken ikbal ablamı gördüm. Bir dakika da oraya uğramam gerekiyordu. Sevgili dostum, çok eski abim, arkadaşım, Adanalı kendisi. Doktor Ömer Coşkun'u gördüm. O da buradaydı. Hmm. Yani ona da bir merhaba demek zorundaydım. <gülüyor> yani onun için nasıl Erkan'la ben birkaç saat beraber ben azandım onlara yok merhaba diyeyim dedim onun için. Sen de buradan hakkını helal et, bize kullan. Ne demek? Nasılsın tamam. Murat'çım? İyi misin? Allah'ın verdiğine binlerce şükürler olsun Seni çok iyi gördüm Sağ olasın Hatta yani en son seninle biz program yaptığımızda Bu kadar iyi değildi onu söyleyeceğim <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir enerjim var Eyvallah İnanılmaz dirisin Eyvallah. Maşallah Sağ ol Allah razı olsun Şimdi o, o bize verilen edilen mükafatın Yani ödülün duaların güzelliğidir bence Pekala Aşıklar yolu Harika bir albüm olmuş Murat'cığım Eyvallah Baya biriktirmişsin içinde duyguları Aynen Bir çoğu peki e, senin tedavi gördüğün süreçte Ortaya çıkan eserler mi yoksa daha öncesinde ee, Var mı bunlar? Bir tanesi hariç Yani gülmedi talihim hariç hı hı. Hepsi Hastane döneminde yazılanlardır Bir tanesi de Hastaneden çıktıktan sonra yazıldı ee, Her şeyde bir hayır var vardı ya. Evet. Hani Bakara suresinin 11. ayetinde evet. Ben Aslında o eseri koymayacaktım Hangisi o? o? Altı numara Seni benim kadar kimse sevemez Hı -hı. Şey. Onun yerine asla biz e, e, Karlı Ormanı'nı okudum ben Zülfü abiden Karlı Ormanı'nı okumuştum Hı -hı. Lakin e, bir Ücret olayından dolayı Ben altından kalkamadım yani Hastaneye çıkmıştım param da yoktu o kadar e, Geri çekmek zorunda kaldık Hı -hı. Ve o gün oturdum Onu yazdım ben Seni benim kadar kimse sevemez diye buldum. Ve o girdi son anda. Yoksa normal oluyor diyor. Onu e, ilerleyen dakikalarda yayınlayalım ama şimdi biz hem de bir nefeslenelim Sevgili sevgilimizler Murat Güe bakan Erkan'la çok canlı da albüm Aşıklar Yolu çok da güzel bir isim albüm kapağı da harik olmuş. Benim resmim yok. Arkasındaki fotoğraf da çok güzel. Eyvallah. Sağ. Olun. Bu e, peki öyle bilgisayarda bulunmuş bir resim mi yoksa yok, çekilmiş resim? Çekilmiş resim. Türkiye mi? Evet. Neresi peki? Türkiye'de? Vallahi sormadım çocuk ama Türkiye. Çekim Har istesi. Harika bir fotoğraf. Çok inanılmaz bir şey. ee, Bildiğim kadarıyla... E, e, ...Ankara'ya gelmeden... ...Eskişehir'le bol arası tarılan bir yer, yer geldi. Öyle, hmm. öyle bir atfeydi Pekala. Sevgili dinleyiciler Murat Göğe Bakan bugün saat 18'e kadar yanımızda. Albümü konuşacağız. Çok şey konuşacağız bugün. Bizden ayrılmayın. Şimdi e, ilk eserimizi... Yürektesini biraz önce dinlettik. İkinci eserimizi sen seçer misin Muratcığım? Yani Aşıklar Yolda'ya. Pekala. Bu eseri e, nasıl yaptım Bir ya? anlatır mısın? Öyküsü nedir? Senin hikayen, benim hikayem. Onun hikayesi, herkesin yolu. Kendine herkesin bir yolu vardır. Sevdanın yolu dersin, umudun yolu dersin, aşkın yolu dersin. Ama şu işin gerçek ki... ...o yolda yürüyen, kan revan içerisinde kalırken... ...ölüm tarlasından geçenlerin yolu. Yani bedel ödeyenlerin, aşıkların yolu. var Gözlerim seni yarıyor Aşıkklar Yaının sunında dalıp tanılı giden gözler Oklumda Seni yarıyor Aşıkklar At ...çıklarına sensiz bakıyorum arkamda. Ve sen... ...gidiyorsun. Ben yalıyorum yüreğimden. Dört duvar adamın... ...gücülük penceresinden bakıyorum. Bir daha, bir daha. Hani son bir kez daha... ...dönüp de bakar mısın diye. Ve sen gidiyorsun. Ben taş basıyorum. Gecenin koynunda... ...hayal satın alıyorum. Yalnızlığımı rüşvet verip soğuk... Ben gözlerlerini tebessüm ediyorum yanımdaki dostlara ve sen gidiyorsun ben. adını verenler Aşıklar Yolu Murat Bakan'dan dinledik. Şu an Murat Bakan canlı yayın sevgili Gelmişler program yaklaşık 20 dakika oldu başlayalı. 18'e kadar sizinleyiz. Sevgili Murat, bu albümden önce işte buradaydık ve ardından da senin birden rahatsızlığın ortaya çıktı. Evet. Kanser olduğun ortaya çıktı. Grip olduğun. Onu öyle diyorsun galiba. Evet. Niçin öyle diyorsun? O ismi ismi anmak istemiyoruz. Bütün dostlarıma da söylüyorum öyle bir, Bu hastalığa yakalan Bu hastalıkla tedavi gören O ailelerdeki olan bütün herkese söylüyorum Bu öyle bir isim anmayın Keza Anmak demek davet etmek demektir hmm. Biz iyi şeylere davet etmeliyiz Kötü şeylere davet etmeyeceğiz Nasıl Eee Duyduğun andaki ilk tepkin nasıldı? Çok eyvah şey. yani Yok. Beni, beni mi buldu? Ne hiçbir şey olmadı. Hatta bir şey söyleyeyim bu konuya ilgili Ben inanılmaz şey karşıladım. Relax karşıladım yani. İnanılmaz bir şekilde rahat karşıladım. Ee, ekibimdeki bir iki kardeşim çok inanılmaz panik yaptılar. Birkaç kardeşim inanılmaz bir şekilde personel kardeşim Hı -hı. panik yaptılar. Onlar şey işte ortada falan yıkmaya başlamışlar. Haberini aldım ben. Geldi, çağırdım onları. Bugün birlikte izledim Bugün. Eğer bugün Allah'a karşı gelen verdiğine karşı gelmiş demektir. O bizim de değildir dedim. Bugün istifasını versin ve gitsin dedim. Yine bizim kardeşimizdir ama bizimle artık ilişkisi kalmamıştır dedim. Allah'tan gelen başımda gözüm üstüne. Ama şu bilinsin ki dedim ben ölmedim. Ben hastayım. Size göre hastayım. Ben hasta değilim dedim. Sadece bir telaziz, bir denge bozukluğu var. O da mutlaka yerine gelecektir. Hmm. Cenab-ı Allah bunu vermişse bunun mutlaka ödülünü de bize verecektir dedim. İnanan bizimle beraberdir. İnanmayana Allah yoluna çıketsin. Bu eşim dahildir dedim. <gülüyor> Ve oğlumla konuştum Telefonda evet. Dedim oğlum böyle böyle. Lakin ben iyiyim. Eğer dedi ben biliyorum baba. Sen dedi onu dedi yıkacaksın. Eyvallah. Çünkü benim inancım var. O sadece gelmesi gereken bir andı. Misafirlik yatırı misafirlik en yani fazla üç günlük makbuldür. Hı hı. Hastalık da bir misafirdir. Belli bir süresi vardır. Gelir ve gider. Peki Murat elbette dualar önemli. Çok. İnanç önemli. Çok. Ama bunun yanı sıra e, doktorların tabii ki verdiği oradaki hı hı. hizmet e, uğraşları... inanılmaz. ...bir de maddi güç önemli. Evet. Bu kadar maddi gücün olmasaydı... Evet. ...bu kadar e, çabuk atlatır mıydın veya atlatabilir miydin? Hayır, yalan yok. Yalan söylemeyeyim. Evet. O şart. Çünkü pahalı bir şey bu. Pahalı bir yöntem. Yani sabırla isteyen ve pahalı bir şey yatırım buldum. hı. hı. Onun için e, ama bütün bunların içerisinde ben özel tedavi gördüm ama He. şu işten geçip çapada da görüp de çok rahat bir şekilde iyileşen yüzde yetmiştir bu konuda hmm. yani peki e, işte tedavi gördüğün dönemler ah lan gidiyoruz galiba dediğin yok, oldu mu hiç olmadı nasıl bir duygu hal e, ruhu içerisinde oluyor insan hiç olmadı çünkü dostlar hiç bırakmadı onu yani onu düşünmeyen fırsat tanımadılar. E, gündüz sanatçı arkadaşlarım, abilerim inanılmaz şekilde geldiler. Çok sık geldi Hı. futbolcu, futbol yönetimindeki abilerim işte bir iş adamları abilerim böyle kim anlarsınız? Yani devlet başkanlarından telefonlar geliyordu bana. geçmiş olsunlar, geçmiş oluyor, ya, ne yapabiliriz? Ne yapabilir? Parti başkanları, herkes inanılmaz bakanlar falan böyle yani, seviliyordun ama bu kadar sevildiğini bilelim, bilmiyordum, değil mi? Hayır, bilmiyordum. Yani düşünebiliyor musun? Kaç yaklaşık 8 10 otobüs kardeşlerim gelmişler. Onlar yukarı çıkmak söyler, izin vermiyorlar. Hepsi camın kenarına gelmişler dokuzuncu katta hmm. hepsi birden oturmuşlar benim için Yasin okuyorlar falan yani ya. dua ediyorlar falan ya başka bir şey bu ya, kan. Çok, yani Cenab-ı Allah'a kurban olayım her kuluna nasip etsin çok özel bir şey bu yani hmm. çok özel şeyler yaşadım ee, geceleri anlatamayacağım çok özel şeyler yaşadım çok özel şeyler gördüm geceleri. rüyalar mı? evet ee, yarı rüya yarı, yarı, yarı ayık olan şeyler gördüm Yani birçok şey yaşadım Bunların hiçbirisinde de negatifin hepsi pozitif Hı -hı. Çok güzeldi Peki böyle anlatabildiğin bölümleri e, paylaşırsan evet. En azından insanların da kulaklarına köy olacak e, hadiseler bunlar Sen benim ne demek istediğimi anladın Anlıyorum Anladın mı? Bizi dinleyen dostlar da benim ne demek istediğimi çok iyi anladılar yani. Eyvallah Eyvallah. Hadi bakalım yine eserimizi Murat'cığım sen seç Bütün hepsini dinleteceğiz nasıl olsa Birden başla o zaman ne, ne, kafana göre ne istersen Peki, o, zaman, e, Yardım, yangınlarda, yangınlarda o zaman gördüm Yangınlarda Peki bu eserle ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? İnanılmaz güzel bir eser bu Hakikaten söylüyorum ateşler içerisinde yazmıştım o zaman bunu ben Yani ateşim 41'di 40 dereceydi Bir türlü düşüremiyorlardı 9 saat geçmişti üzerinden Artık beni neredeyse yoğun bakım alacaklardı İşte o zaman ellerimi açmıştım Rabbim yangınlardayımdı Ateşini sen söndür demiştim of. Ve bir saat sonra ateşim normale dönmeye başlamıştı Of Her tarafımı buzlar koymuşlardı Küvetin içerisine koydular Buz küvetin içerisindeydim Bir yandan titriyor Ve bir yandan ateşim düşmüyordu Ve işte orada O ateşlerin içerisindeyken Ellerimi açmıştım Rabbim sana testlemem demiştim Bu yangını sen verdin sen al demiştim Ben seni öylesine Delim Seni ben Öylesine sevdim Kapında Ölmeye hazırlık Sen beni Günden söküp att, Allah'tan bir dileğim var. Sen de benim gibi ya, eline çok sarmışım anne. Uzat elini, bekliyorum seni ben.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 Bey peynirlerinin katkılarıyla Erkan'la çok canlı devam ediyor. Sadece sütler. Murat Görebakan Erkan'la çok canlı da sevgili dinleyenler yeni albüm Aşıklar yoluyla bizimle birlikte ve Çınar müzik dağıtımını yaptı yine bu albüm. Bir önceki Çınar evet. müzik değil mi Murat? Evet. Klibi de çektin. Evet. Daha yayına girmedi. Hangisini çektin? Aşıklar. Aşıklar. Şey pardon e, Kör Bıçak. Kör Bıçak. E, şu an çalan Nasıl bir klip oldu? Soft Nişantaşı'nda İnsan sürüyetleri Yarı belgesel evet. Sevgiye saygı duyulması gereken Yaşlı insanlar var ha. Çok zengin bir adam var Ama sen sevgine sevgin Sevdiğine sahip çık ki Yarın o durumlara düşme Niye? bir mesaj vermek istedim evet. İnşallah kendimizce başarılı olabilmişiz. Yani klipte bir hikaye var mı yoksa? İnsanlar var. İnsanlar var. İnsanın sürüyetleri var. İnsanlara gibi anlatılanlar varsa. Yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu. Yine biz varız. Ufak tefek bir şekilde çıktık. Bir şarkı söyledik falan. Bitti mi montajı? Bitti. Klip? O zaman bu hafta son herhalde. Büyük bir ihtimal. Allah nasip seversen bu hafta sonu yayına girer. Yarın eğer, yarın eğer Diyarbakır konseri olmasaydı benim. E, yarın. Büyük ihtimalle de. Hı -hı. Yarın Diyarbakır konserine gideceğim Ben şey e, Dicle Üniversitesi gideceğim. Orada olacağız. Allah izin verse. Onun için sabah e, erken gideceğim. Çünkü bugün bu işleri uğraşamadım. Hı -hı. Sana geldim, meksondaydım. Yap. Eyvallah. Onun hafta Peki e, tedavi sürecini sürecin uzun sürdü ama Allah'ın da izniyle, sevendenin duasıyla beraber e, ayağa kalktın. Çok şükür. Evet. Büyük ölçüde atlattın. Gribal enfeksiyonu ee, Peki çıktıktan sonra Mesela doktorların şöyle dedi mi sana Fazla yormaman lazım kendini böyle konserlere Gidip işte çünkü sen Şarkıları söylerken Şarkı söylemiyorsun yaşıyorsun evet. Kendinden geçiyorsun Evet. Ve çok fazla işte hareket etme kendini yorma Gibi sana bazı önerileri Oldu mu yok hiçbir şey olmadı. Çünkü olmaz Tamam biliyorsun bu bir kanının Al yuvarlarda at yuvarlarının dengesizliği Başka bir şey değil bu yani hmm. Yani e, terazi düşün. Bir tarafta dara var evet. Bir tarafta küfe var Yani bir tarafta mal var bir tarafta ağırlık var evet. Biri al yuvarlar, biri ak yuvarlar İkisi dengede olduğu sürece bir sorun olmaz tabii. Yani şeyle bir alakası olmamış Denge sadece terazi yani öyle düşünmek lazım ee, Tabii ki insansın Biraz daha derli toplu olman gerekir Bu gayet doğal Ama işte bunun için doktorların söylemesine gerek yok Bence sen kendi kendini bilmeli İnsanoğlu kendi kendini bilmeli Biraz da kontrol ele aldığın zaman bir sorun çıkacağını sanmıyorum Pekala Yine ee, biz sohbetimize minik bir ara verelim Ardından da Gülmedi tali miydin değil mi? Öyle diyor musun peki? Gülmedi talim? Yok. Demiyorsun Ya. Ya. E, Allah'tan gelen, Rabb'dan gelen baş göz üstüne. Sen kesinlikle Allah'ın çok sevdiği bir kulusun. Hepimiz öyleyizdir. Hepimiz öyle ama e, sen çok önemli imtihanlardan geçtin. <gülüyor> olsun. Ve bu imtihanlardan da çok başarıyla geçtin. Haşim. Bravo sana. Hakikaten Haşim. helal olsun. yani kendimiz. her. ...baba yiğidin... E, ...dayanabileceği şeyler değildi... ...bunların altından böyle kalkabilmen... ...sende gerçekten... E, ...derin bir bir defa... E, ...iman gücün var... Hepimiz ...o, o sizin gibi, benden daha fazladır Erkan... ...burada dinleyicilerin... ...bütün kardeşlerimizin duasıyla biz olmuşuzdur... ...bir parça oradan olmuştur... ...bizde bir şey yoktur yoksa... ...olsun... ...yine söylüyorum... Rabbimden gelen başımla gözüm üstüne... ...peki... Gülmedi çok, ile çok, ilgili... Çok, çok şey konuşmak istiyor insanıma konuşamıyor değil mi? Yani bazen ben de düğümleniyorum... ...sen <gülüyor> de düğümleniyorsun... Evet. ...bunu dinleyicilerimiz de fark ediyordur... ...aslında çok şeyden de bahsetmek istiyoruz... <gülüyor> evet, ...küm mertebe şöyle kenarından kıyısından dokunuruz ama değil <gülüyor> mi? Eyvallah eyvallah... Peki. Rabbimden gelen başka gözlüsüne... Eyvallah. eyvallah... Murat Güve Bakan bizimle sevgili dinleyiciler... ...harika bir albüm Allah bahtını açık etsin... ...ve Murat Güve Bakan'ın o kadar güzel... Sevenleri var ki kimse korsanını almıyor Herkes gidiyor albümü satın alıyor Evet <Gülüyor> We'll I'm the Bu eser harika olmuş Murat. Eyvallah. Vallahi iyi. Şimdi sevgili dinleyiciler biz hem tabii sizler orada şarkı dinlerken biz de şarkıyı burada dinliyoruz. Bir yandan da öyle bir dertleşiyoruz tabii. Epeydir de biz e, yüz yüze sohbet edemediğimiz için baya e, birikmiş de konular. Konuşuyoruz, ee, dile getiriyoruz. Aslında iki buçuk fazla uzun zaman değil. Evet. şimdi biraz uzun bir zamanda. Bir de bu, e, bu iki buçuk yıllık süreç senin albümün yani ilk albümünü çıkarttığından bu yana hiçbir albümünde bu kadar uzun bir süre olmamıştı. Evet. En uzun bu En uzunu bu oldu Evet en uzun Yani e, Aslında e, Hastaneye girmeseydim Belki uzun yine uzun sürmeyecekti Çıkacaktı ama Hı -hı. Bu şarkılar olmayacaktı aslında. Çok ciddi söylüyordum Hepsi başka şarkılardı Ve ben hepsini kaldırdım çapattım Peki e, Mesela yanında getirin falan var mıydı Vardı Bütün sistemi kurmuştum oraya Hastaneye Evet Çok sağ olsun Tugut abiler. Memorial'ın hakikaten inanılmaz. O zaman sana şey. özel bir oda yapıldı evet, herhalde. Özel, Biraz uzak evet, bir tarafta. Evet, evet. Özel bir suite hazırlandı bana. Sağ olsunlar. Eee laptop'tan bütün sisteme kadar her şeyi kurmuşlardı bana. Hı -hı. Bilgisayarım bana şey yanındaydı. Eee beraberde e, bütün gitarlar falan yanındaydı. Hepsi yanındaydı. Murat Kulak, evet. kulakla çalışıyordum falan böyle. Geçen işte partileri yazıyordum Notalar yazıyordum Hı -hı. sözlerini yazıyordu. Hepsini hazırlıyordum falan. Sabahlara günde 10 saat çalışıyordum. Peki bu hastane bulunan sözü içerisinde vefasızlık yaşadın mı? Bunu o Yok. konu on Yok. Yok. Yani şu Yok. kişiyi de beklerdim. Yok. Ne aradı ne sordu öyle bir şey yaşadın Yok. mı? Yok hiç yaşamadım. Çünkü o kadar çok gelen oldu ki. Ya, o kadar çok telefonlar geldi ki. O kadar çok arayan soran oldu ki. İnanılmaz şekilde. Ee, bir gün hiç unutmuyorum işte telefon çaldı. O adamın telefonu çaldı Normalde ben bakmıyordum telefonlara Bugün bizim çocuklar hepsi işte aşağı inmişler Yemek falan yıkıyordu Telefona ben bakmak zorunda kaldım Efendim dedim Dedi ki Murat Göge Bakanlığı'na görüşüyorum Dedim eyvallah baba benim dedim Dedi ki yeganım Buyur baba dedim Tanıdın mı peki kim olduğunu Yok, ha, bilmiyorsun Ben de Urfa'dan arıyorum Hı. On bin tane yeğenin var dedi Kimin dedi iyiliği uyarsa ...hepsi seni bekliyor, hazır dedi... Ah, ...ne tüylerim diken oldu... ...tanamıyorsun... ...hiç tanımıyorum... ...yani... ...aa... ...ya bunlar başka şeyler ya... ...bir gün... ...Rabb'ım diyorum... ...Kenzül Arş okumak istiyorum hep... Ah bak şimdi hep... ...Kenzül Arş istiyorum... ...Kenzül ...hani aş sanki... ...Kenzül Arş'a... <gülüyor> ...harbi söylüyorum ya... ...böyle bir şey var mı... ...istiyorum yani anladın mı... ...fakat akşam olmuş abi... Hı -hı. Çocuklar diyorum ya bana diyorum Eyüp de kütüphaneler, kitapçılar aşıktır Allah razı olsun bir tane kendiyle arş satın alın gelin diyor Hakikaten işte artık saat 12 falan 11-12 falan Hı. Abi diyorlar yani bu saatte Eyüp de, Eyüp de kapalıdır yani O gün gelmemişti Pek sık gelmiyordu zaten biliyorsun Evet ...herkes geliyor biliyordu ama değildi yani... ...öyle değildi... Hı -hı. ...biz her zamanki gibi içimize atıyorduk birçok şeyleri... ...beraberinde... ...ya Rabbi... ...kendiciyle arş istiyorum ya... ...yanıyorum ya... ...kendiciyle arş okumak istiyorum yani... ...bir şey var ve onu yapmam lazım yani... ...duramıyorum... ...firar etmeyi düşünüyorum artık... ...kendiciyle arş istiyorum... ...kapı çaldı... ...uzun boylu bir beyefendi girdi içeriye... Buyurun efendim dedim Dedi ki, rahatsız ettim çok özür dilerim Murat Bey dedi Buyurun dedim Duydum ki dedi kendisiyle harcı dedi çok istemişsin dedi Evimden dedi Aldım size getirdim dedi Al Hadi gel çıkışın içinden şimdi Baba nereden geliyorsun avcılardan geliyorum Perpa nere Avucular nere Size bir yazı yazdım dedi bir de bunu okuyayım dedi. Lütfen oturun falan dedim. Ben gitmem lazım daha çok işim var dedi. Hakkınızı helal edin dedim. Buraya kadar sizi yorduk. Biz sizi çok sevdik dedi. Sizi inananlar da çok sevdi. Sizi sevenler daha çok sevdi. Ve ben inanın ki dedi... Rabbim da sizi çok sevdi dedi. Bıraktı gitti kendisiyle arşı. İşindeki yazıyı sakın sorma. Ah. Eğer onu buradan unutmaya kalkarsam, başka şeyler. Pekim ben, pek biz biraz ara verelim. Evet. Sevgili gidin işler şimdi Muratköy'e bakanlar. Sohbetimiz devam edecek. Çok enteresan konular olacak. Lütfen ayrılmayın. Program devam ediyor. Özbey peynirlerinin katkılarıyla Erkan'la çok canlı devam ediyor. Evet. Erkan'la çok canlı devam ediyor İlk saatimizi geride bıraktık ve ikinci saatimiz başladı Murat bakan bizimle Normalde Erkan'la çok canlı programında formatımız şu İlk bir saatte gelen konukla sohbet ediyoruz ikinci saatimizde ise telefon bağlantıları yapıyoruz Ama bugün telefon bağlantıları yapmayacağız Çünkü Murat'la konuşacağımız çok şey var Onunla sohbet etmek istiyoruz Onu özledik ve ondan gerçekten ibretlik sözler de duyuyoruz O nedenle anlayışınızı bekliyorum Çünkü telefon bağlantıları olduğunda Konu çok da dağılıyor Bugünlük böyle yapalım isterseniz. Peki sevgili Murat Bir imtihandan geçtin Bir sağlık imtihanıydı bu Ve Mevla bu imtihanı seni tabi tuttu Bunu çok şükür atlattın Ama bu imtihanla beraber bir de diğer yarım dediğin insandan, hayat arkadaşından bir darbe edin. Bir ihanet uğradın. Öyle demeyelim. Demeyelim mi öyle? Bizi aşan konulara gidiyor onlar. Bizi aşan sözler onlar. Kulla Allah arasındaki olan o mahkemeyi görmeden, bilmeden ortak olmayalım biz. Kezar. O zaman o olaylara da ortak olmuş oluruz. Peki nasıl adlandırıyorsun sen bunu ah, Bir ayrılık diyelim sadece Gönül kırılmasın kimsenin Yine bizden gitsin gidiyorsa Bizim gönlümüzden gitsin gidiyorsa Biz verelim verici olarak Ama Murat şimdi ben bu olayı duyduğum anda Şimdi senin e, o rahatsızlığınla beraber Tedavi sürecin başladığı anda Milyonlarca insan senin için dua etti Eyvallah Mesela ben kendi programdan örnek vereyim. Cuma günleri Murat Göğe dua günü dedik. Haftalarca sana dua ettik. Burada. Allah razı olsun. Diğer dediğim gibi yüz binler milyonlar sana dua ederken... <gülüyor> ...senin diğer yarım dediğin insan... ...belki de senin ölmen için dua ettir. <gülüyor> Böyle bir şey yok mu ortada? Varsa... ...onun Allah arasındadır. Biz... yaratılanı sevmek zorundayız. Yaratıhan'dan ötürü... Bizim için dua edenlerle biz birlik olmak zorundayız ve o insanlara sevgi anlatmalıyız. Onların bir kardeşi, onların bir evladı onların bir ağabeyi onların bir babası olmak zorundayız. Kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Ve beraberinde biz ellerimizi açıp Allah'a Rabbim bugün bizi affet demeliyiz. Biz hata ettik. Sen onu affet demeliyiz. Hükümlü ağır farkında değil hatalar yaptığı hatalardan demeliyiz. Biz biliyoruz Rabb'ım demeliyiz. Sana affet demeliyiz. Bizim için doğrusu bu. Ya arkadaş hiç mi öfkelenmiyorsun? Hiç mi <gülüyor> isyan etmiyorsun yok, bunları? Yok yok yok yok etmemeliyiz. Yani Allah'tan gelen başımla gözüm üstüne. Bir hata varsa... ...onunla Allah arasındadır. Bize yakışmaz. Biz hiçbir zaman kötü davranmamalıyız kimseye. Bugün gelsek... ...başımızın üstünde yeri vardır. Ama... Biz affettik onu Allah huzurunda affettik Ama bir ara barışmak başka bir şey Gönül kırıldı Gönül kırgın bugün Bugün gönül kırgınsa sadece yoluna bakacaktır Biz dininde değildir artık Ama biz onu Allah huzurunda affettik Ben Umre dedi onu affettim Ben herkes affettim Bize kötülük kim düşünmüşse Onu da ben hakkımı helal ettim Herkese ben hakkımı helal ettim Ben ölüm tarlasından geçtim yapayalnız. Yanımda dostanım vardı Adını sanını bilmediğim kardeşlerimin duaları vardı Ölüm tarlasından geçerken Kan revan içerisindeydi her tarafım Kalkıp da Bir başkası için biz kötü düşünebilir miydik? Düşünmemeliydik kimseye biz Biz kimseye kötü düşünmemeliyiz ki Kimse de bizim hakkımıza kötü düşünmemeliydi Her ne olursa olsun Bizim yüreğimizde sevgi eksik olmamalıydı Her ne olursa olsun bizim için ne düşünüyorlarsa biz onları yine de çok sevmeliydik. Her ne olursa olsun kim hata yapmışsa da yine başımızın üstünde yeri olmalıydı. Biz yine affetmeliydik. Yine hakkımızı helal etmeliydik. Her ne olursa olsun eyvallah ama yine de eyvallah demeliydik biz. Barışma değil bizimkisi bize hak, hak edilir. Bizimkisi gönül olarak kırgındır. Eyvallah kırgınadır tabii ki Olmaması gereken şeydir Eyvallah Ama ben şunu biliyorum ki oh, Bence o bilerek yapmamıştır hiçbir şey Bir şey yapmışsa eğer Bir şey yapmışsa eğer hatasındandır Yanlış anlaşılmasındandır Kusurundandır Belki bizim öleceğimize sanmış olmasındandır Belki cahilliğindendir Belki cehalet düşüncesindendir Belki şaşırmışlığındandır Biz kalkıp da yargılama hakkına sahip olmayacağız hiçbir zaman. Ben hiçbir zaman. Ben ve benim oğlum hiçbir zaman yargılama hakkına sahip olmayacağız. Biz mutlak teslimiyetimizi Allah'ımıza vermişiz. Ötesi bizi ilgilendirmez. Peki dün gazetelerde özellikle bu e, konu dile getirildi ve senin bir röportaj verdiğin ve bu röportajda e, hala sevdiğini ve onu affettiğini ...geri dönerse kabul edeceğin dile getiriliyordu. Birinci olaya ben kimseye röportaj vermedim. Bu bir yalan. Eğer bir kişi çıksın desin... ...röportaj verdim desin... ...bir kişi çıksın desin... ...ben... ...ne istiyorlarsa boynum kıldan incedir. Allah şahidindir. Ben kimseye röportaj falan vermedim. Bir tek basın toplantısında... Bu konu sorulduğunda ben çok sevdim dedi. Allah şahidimdir ki ben çok sevdim Bugün de sevgimden dolayı pişman değilim Sevdim lan dedim Yalan söylemedim Sevdim Ben onu affettim dedim Hakkımı helal ettim dedim Affettim dedim Arıştım demedim ki Peki geri dönse Pişmanım çok büyük bir hata yaptım Beni affet tekrar birlikte olalım dese Gönül çok kırgın Bugün çok kırgın gönül Çok kırgın Uçak havalar mı diyorsun Eyvallah Peki Bahtımın. Albümdeki altıncı eser Biraz nefeslenelim ee, Seni benim kadar kimse sevemez Dinledin mi Dinledim Ve gerçekten dağıldım Murat Tam 300 km yol yapmışım bununla Altıncı şarkıyla 300 kilometre gitmişim 300 kilometre gelmişim Tam o gün Boş o gün. Boş, boş gittim dedi evet. Yani bir yere gitmiyorsun değil mi boş boş evet. Evet. Yanlış anlama Bolu'yu geçmiştim Yani Ankara'ya yaklaşmıştım Bir açtım açtığımda Ankara'ya yaklaşmıştım 100 kilometre mi 120-150 kilometre öyle bir şeydi galiba Geri döndün sonra Evet geri döndüm 300 küsür gittim 300 küsür geri geldim. Sadece bu şarkıyla. Bu şarkıdan sonra anlatır mısın bunun bize öyküsünü? Dinledikten sonra. Gerek kalacak mı bilmiyorum ama sen can. Peki. <gülüyor> Muratköy'e bakan bugün Erkan'la çok canlı sevgili dinleyiciler. Söylemedim. Seni benim kadar kimse sevemez diye. Sana ben söylemedim mi? Söylemedim mi? sen bana hiç inanmamışsın. Demek ki sen bana hiç güvenmemişsin. Boşa ben, boşa ben de çok sevmiştim seni. Gecenin gündüze kavuştu. an gibi sevmiştim ben seni. Nasıl yanmıştım ben sana hem de nasıl yanmıştım. Ve züvyanardağ bile benim yangınlığımın yanında Sanki zemzemzüyle yıkanan bir yürek olurdu herhalde Ve sen gittin Gittin Ruhan gittin Arkana bile bakmadan gittin İşte o an bir ateş düştü sanki gökten Yüreğimi dağlar ciğerime yapıştı ...nefes alamıyorum... ...görsüm acıyor Allah için... ...vallahi billahi boğazım büyüm ...o an elimi sokup... ...bağrımı söküp atmak istiyorum... ...avucuma yapışıyor... ...avuçlarım yanıyor... ...nefes alamıyorum... ...canım yanıyor... ...bize ne oldu... ...Allah için ne oldu bize... ...bize hüzün gönleğini giydirip... ...başka gönüllere meyil ettin... ...sana... dua etmek istiyorum... Dilim varmıyor, varmıyorum. Çavurmak istiyorum. Canım varmıyor. Koşup kapına gitmek istiyorum. Ayaklarım, ayaklarım gitmiyor. Kısacası sana söylemişsin ya, seni benim kadar kimse sevemez diye. Yine söylüyorum, kimse. Ama kimse benim kadar sevemezse, sen uykudan fırlıyorum. Yok olur sen yoksun İşte işte an işte anç işte anı şuma oluyordum Gözyaşlarımı saklamaya çalışıp kimsenin görmez tarafından ellerimle sinip içimi ağıtıyorum ve sonra diyorum ki O seni hiç ama hiç sevmemiş ve sonra diyorum ki Olsun Ben onu ben onu çok sevdim ya Saplasa da kör bıçağı sırtıma O değil benim sevgim büyük aslında Artık alıştım Unuttum kaç zamandır Unuttum ha Unuttum koltukta yatmayı Ve artık alıştım senin yokluğuna İnan artık üzülmüyorum eskisi gibi Desem de Kocaman bir yalan Bak söyleyemiyorum ulan Senin gibi yalanı bile söyleyemiyorum Senin bana yıllarca söyleyebildiğin benim için çok zor. Ama senin için o kadar kolay yalanlar. Unutmadım. Unutamadım. Allahı, illahi yine iddia ediyorum ki... ...seni benim kadar hiç kimse sevmedi. Hiç kimse sevemeyecek. Sen beni hiçbir zaman sevmeyecek olsan bile... benim kadar hiç kimse. Ama hiç kimse sen. Büyük geçmiş olsun. Bak bu güzeldi işte. Evet. Eyvallah. Herhalde bu mücadele yani Bu daha bir zor imtihandı değil mi? Ee, yani diğeri belki o tedavi sana bu kadar koymamıştır herhalde. Şunu söyleyeyim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Bazen oğlumla beraber koltuk yatıyorduk. Bir koltukta yatıyordu, bir koltukta ben yatıyordum. Hastanedeyken mi? Hayır, bir Niye bir oda Öyle gerekiyordu. Öyle gerekiyordu. Evet. Bazen gece... ...uykudan uyanıyordum... ...göğsüme soğuk şişe tutuyordum... ...yangınlamalarımı diye... ...kör bıçakla kazdım... ...hayat böyle bir şey... ...hangisi daha zor? Hangisi daha zor? Bu biraz daha zordu değil mi? Daha doğrusu bu biraz derindi... Derindi. Bunun çaresi yoktu Doktor yoktu Onun için geceleri Soğuk Buzdolabından soğuk salıyordum Göğsüme koyuyordum ki ateşim söner mi diye Öyleymiş hayat Hı. Dediğim gibi ben Yani Ben affettim Ben hakkımı helal ettim Peki bu kadar Vakar bir duruşun var Güçlü bir duruşun var Bunca yapılan sana karşı haksızlığa rağmen yine büyüklük gösteriyorsun Biraz, fa Allah. biraz fazla değil mi peki e, bu yaptıkların Eğer normalini yapsak Ahmet'le Mehmet'le bir farkımız kalır mı? Hayır. Biz yapmalıyız ki Tersini düşünen kardeşlerimizle güne örnek alsınlar Yapmayı düşünen arkadaşlarım da Başka bir şey yapmayı düşünen arkadaşlarım da Yapmasınlar sevgilerine sahip çıksınlar Peki sonra e, Sonuçta Bir insan bir hata yapıyorsa Birinin e, bileyim, Büyük bir haksızlık yapıyorsa Mevla bunun cezasını burada veriyor Aradan geçti bir 3 sene 5 kuruş parasız kaldı Bir ekmeğe muhtaç Kapını çaldı Hoş geldin der. Bizim başımızın üstünde yeri vardır. Biz aynısını ya rahmet kapıyı suratına kapatmaz mı? Hayır. Bizim kapımıza kim gelmişse gelen Allah için gelmiştir. Erkan, gelen Allah için gelmiştir. Allah için gelene, Allah için gelen açana ben bu zamana kadar kimseye boş göndermedim. Cebimdeki son kuruşa kadar verdim. Peki sen bu kadar iyiken niye sana yaptı bunu? Bunu soruyor musun kendime? Hayır. Nehri veren her zaman taşlanmalı çünkü İyiliğime biraz daha iyilik katmak içindir bence Onları sınavsa Ben o sınavı geçmekle mükellef olmalıyım tersimize biz çok çalışmalıyız Kim bilir daha başka nelerle karşı karşıya kalacağız Kim bilir belki daha zor sınavdan geçeceğiz Belki bundan daha zor olacak Biz hepsine eyvallah demeliyiz Şartsız eyvallah demeliyiz Yine kapımıza gelse yine başlığımızın üstüne yeri vardır Çünkü Allah için gelen herkes Eyvallah'tır Bugün düşünebiliyor musun Senin kapına bir kişi geliyor Diyor ki Murat Bakan gönderdi Boş gönderir misin göndermem. Allah için gelen nasıl boş göndereceksin o zaman Erkan Güzel. Ben göndermem Peki yerler, Murat Bakan bugün bizimle Şimdi program içerisindeki son reklam kuşağı... Ha, bir şey daha söyleyeceğim. Peki buyur. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu çok Lütfen. önemli. Kim olursa olsun... Her kim olursa olsun... Eğer hatasını anlamışsa... Herkes sahip çıkmalı. Yalnız ben değil. Sen de sahip çıkmalısın. Ahmet de Mehmet de Hasan da Hüseyin de... Hepimiz sahip çıkmalıyız ki. Yoksa bu dünya kavgadan gürültüden geçmez. Eyvallah. Öz Bey peynirlerinin katkılarıyla Erkan'la çok canlı devam ediyor. Özbey. in I'm uh -huh. sevindi sen varsın yanımda ağladı içe Sevindikçe sen varsın yanımda ağladı içe wenn ditche san was in garne ah la ditche diese ditche Sevindikçe Sen varsın Yanım ...yavaş yavaş bitiyor... ...10 dakikalık zamanımız daha var... ...Murat'cığım şimdi... E, ...senden... ...bugün gerçekten bizi çok etkilediğini... söylediklerin inanılmaz mesajlar var... ...bu arada... E, ...yüzlerce mail atan dinleyicilerimiz oldu... ...okuyamıyorum onları ama... E, ...ortak görüşleri... ...Murat Göğbakan'ı çok seviyoruz... ...ve bizi gerçekten dinlerken... ...hem ağlattı hem de düşündürdü diyor... Önemli mesajlar bize verdi Allah ondan razı olsun diyorlar Genel ortak kanı bu Şimdi önce e, Sağlık sorunları çeken Binlerce insanımız var Onlara ne dersin Sen çünkü o umudunuzu, imtandan geçtin Umudunuzu Allah'a bağlayın Ve rahat edin derim Çünkü derdi veren Allah Dermanı da vermiştir Kimse dışarıda kalmaz En kötüsü Bir kara toprak seni bağrına bazar. Herkes Hiçbir şekilde dışarıda kalmamıştır Vermişse derdi Cenab-ı Allah dermanını da beraberinde verecektir Onun için Kimsenin korkusu olmasın Acı çekmekse Çekeceksin tabii ki Öbür dünyada çekmektense Ben bu dünyada çekmeyi gelirim Of En azından öbür tarafa giderken Biraz rahat gitmiş olurum ...biraz temiz gitmiş ordum... ...biraz yükümü hafifletmiş gitmiş oğlum ...böyle düşünsene bir de... ...daha iyi... ...ben bu dünyada çekmeye razıyım... ...öbür taraftaki bedel bence bunun çok çok katıdır... ...çok acısıdır... ...bunun için... ...boş ver... ...akşam gel yemeğe götüreyim... ...nereye götüreceksin yemeğe? Bizim kebapçı var... Evet. ...evgili Feridun'a beraber açmıştık... ...evet benim. ona duydum... Ee, ...ama sağ olsun bizim Feridun biraz... biraz ...yok <gülüyor> olduğu için ne telefonu ya. açtı... ...böyle bir yer açıyoruz dedi... Ya. Sen, o, sen onu bilmiyor musun? Mal bu işte. <gülüyor> <gülüyor> ben daha... tam kebapçı oldunuz. Hadi lan arkadaş. Şimdi bir tane daha zeytin vur da atacağız vallahi bizim i̇şte Bir tane sanayide işte bakalım bir iki kere daha bakarız. Bir iki tane açacağız böyle. Hakikaten Adana. Adana kebapçı şey. Usta buradan Adana, Adana. Adana. Adana. Adana, Adana. He. şey Adana'dan. Adana'dan geliyor. Her şey Adana'dan gel. Her şey Adana'dan. Hatta daha garip bir şey söyleyeyim. Şu an garson kardeşlerim bile Adana. Hay maşallah. Şaldan? Adana. Hepsi Adana. Ya burada bildiğimiz markalılardan değil. Yok mi? Hayır Adana ve e, başında da bir Adana aldırıyor. O da benim oğlum zaten. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Biz ben de böyle gidiyorum. Onlar da bana sağ olsun keyif yapıyorlar. Ama hala paramla yiyorum. Şu an e, tek şube var değil mi? Şu an tek şube var. İşte Allah izleyenize Zeytinburnu hemen açılacak. Gültepe'nin neresinde? Baca dibinde. Aşağıdayız hemen. Akbank'ın karşısındayız. Hmm. Adı ne? Kebapçı Kebapçı Hı hı. Kebap ne tavsiye işte. ediyorsun mesela oraya Ne tavsiye edersin neyi hakikaten, hakikaten kebap yiyelim Çünkü bir size soracağım Ben bu konu çok hassas bir insanım Sıyrılmış etlerden kebap yapılmaz Bizim Adana'da Blok etten Lop etten kebap yapılır i̇şte O lop ettendir Peki ben şimdi Adana'ya gittim Orada Adana kebabını yedim Hı. Ciğerini yedim Hı. Ama buradaki aynısı. aynısı olur mu aynısı. Yok canım Vallahi aynısı Mesela daha garip bir şey söyleyeyim mi? Bak Adana'da bir kebap 8 lira, bende bizde bir kebap 5 lira. Durumu. Tamam. E reklam yapmıyoruz, sadece sohbet ediyoruz. Valla ya, ama yanlış, zayt abi demekti, küslerken rüti rütiği rütiği haber mi sakın yanlış anlamasın. Hatta onları davet edelim, onlar da gelsinler ve beraber yemek yedelim. Tamam. E Herhalde Cuma günü gideriz yiyelim. Cuma şapı, birlikte da. olacağız yarın, inşallah. Allah yazsın. Ben yarın Diyarbakır'da olacağım, Dicle Üniversitesi'nde Pazar günü de Düzce'de olacağım. Düzce'de nerede Aa, konser? Vallahi işte, merkezdeyiz. Merkezde. Haha. Cuma cumartesi İstanbul'da hocam o zaman gideriz inşallah beraber. Hatta seninle bir Beyoğlu'na gidelim bir de. Evet. Orada belki bir şu için yer bakabiliriz. inşallah Evet. Murat'çım gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Sepet için teşekkür ederim. O sadece bir sepet değil tabi dikkatini çeker. Evet. Nedir? Çok güzel çok güzel peynirler var. Allah razı olsun seni sponsorlamış galiba. Onlara da Onlara da Allah'tan direlim. Biz bereketli gelelim. Sen bereketli ol. Bizim niyetimizin bin katına daha fazla sebep olsunlar. Evet sadece e, o peynir değil tabii ki. Tabi Özpey. Özpey tabii. Özpey. Peynir değil. Kesinlikle haklısın. <gülüyor> peynir değil çeşitler. <gülüyor> Özpey. Pekala. Eyvallah. Bitirelim mi? Sana Yoksa... Ne istersen varım. Şarkının tamamını biz dinletmek adına istersen vedamızı yapalım O zaman Olur da bir daha görüşene kadar eyvallah Görüşemezsek Şimdiden hakkınızı helal edin Bize bizim için dua eden her kimse Hakkı var bizde Helal etsin Sebep olanlar Hakkını helal etsin Bir de bir dua edenler Hakkını helal etsinler Bir kardeşleri var burada Eyvallah Kimse kimseyi unutmasın Ben istiyorum herkes birbirini sevsin Herkes birbirini affetsin Benimkisi bir örnek Herkes birbirine hakkını helal etsin Benim ettiğim gibi Yolunuz daim yüreğiniz sevgi dolsun Görüşene kadar Eyvallah Ben bir bu albümün satışıyla okul yaptırmak istedim E sizden Allah rızası için bir şey istiyorum Hiçbir zaman ticari beklentim olmadı. Bu albümü satın alın, siz de bir tuğla koyun. Lütfen. Allah rızası için bir çocuğumuza sebep olalım. İyi akşamlar. Sevgiyle kalın. Evet, e, bunu aslında bahsetmemiz lazım ama sonunda söyledim. Olsun. Bu albümden gelecek tüm gelir bir evet. okul yaptırılacak. Evet. Nerede yaptırılacak okul? Hiç fark eder mi? Hepsi bizim yerimiz. İhtiyacı olan yerde yapılacak. Hı. Hiç bakmadım bile ona. Evet. Yeter ki yeter ki o, o, o kıvama gelelim. Bir tuğla da biz sıkalım. Hatta Erkan Allah rızası için ben sana gönderdim ama sen bir tane satın al. Kesinlikle satın alacağım. Hatta Vallahi, üç tane alacağım. Bir tane satın al. Yeterli eyvallah. Benim bir tane yeterli alacağım. Hani o senin yüreğindir. Eyvallah. Ama bir çocuğumuza sebep olalım. Eyvallah. Eyvallah. Murat'cığım en kısa zamanda bir program daha yapalım. Bugün bize bu iki saat yetmedi abi. <gülüyor> ben tamam hazır. Mı? Eyvallah kardeşim yeter ki istesin. Kesinlikle en kısa zamanda yapacağız o programı. Değerli dinleyenler Muratköy'e bakan buradaydı ve tüm iştenliğiyle sohbetimizi teşlik etti sağ olsun. Önümüzdeki hafta Kutsi Erkan'la çok canlı olacak. Yeni albümüyle Kutsi önümüzdeki hafta Erkan'la çok canlı olacak. Haftaya buluşuncaya kadar hoşçakalın. kazısın ammre yazdığında gönül ben And I'll